En azu bilâhim ne şeytanı, rejim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İnnâ alhamdulillahi nahmelo ve min şururu en füssinab min syyata madina. Men yehihi lahu falâ muddil lahu ve men yudil falâ harîla. Ve işşadu anna la Allahu atuhu Ve işşadu anna Muhammedan abduhu ve Sana rezil, düşük kimseler tabi oluyor. Veçteheden Nuh'u kesiran en yu'mine kavmuhu ve ya'budullâhe ve yetrukul esnâme. Iştihat, cehd etmek, gayret etmek, çalışmak, çabalamak, uğraşmak. Nuh, bu iştihat fiilinin faili. Nuh çok çalıştı aleyhisselam. Kesiran, çokça uğraştı. En sebebini, ne için çalıştığını ifade ediyor bu da en, maslariyet. En yu'mine kavmuhu. Kavminin iman etmesi için. Burada da iman etme fiilinin faili kavmi. Kavmuhu. Ve ya'budullâhe ve yetrukul esname Ya'budu ibadet fiilinin mef'ulü Allah yetruku fiilinin mef'ule esnam el asnam kelimesi ve lakin ma amene binuhin nuhin illa ba'dul efradi min kavmihi ma amene iman etmedi olumsuz olumsuzluk için buradaki ma ma amene iman etmedi bi nuhin nuh aleyhisselama illa istisna ba'dul efradi bazı fertler efradi, Bazı fertler dışında Min kavmihi Kavminden bazı fertler dışında kimse iman etmedi. Min harfü olduğu için Kavmi esreledi Ma amene bihi İlla ba'dul efradi lezine Ya'melune bi eydihim Ve kulunel halal Ma amene bihi Bu nefi Nefiden sonra gelen illa bu manın istisnası yukarıda olduğu gibi me amene bihi yani Nuh aleyhisselam iman etmedi illa ba'du lefrat bazı fertler dışında o fertler de ellezîne'deki sıla bu fertlere ait yamelune ya'melûne bi'eydîhim onlar ya'melûn çalışırlardı bi'eydîhim elleriyle çalışırlardı ve yeklûne helal ve helal yerlerdi. Yani yerlerinin kazancını yerlerdi. اَمَّا <gülüyor> الْاَغْنِيَا Zenginlere gelince, gani kelimesinin çoğulu agniya, اَمَّا'yı e, da daha önce söylemiştik galiba. İse, gelince, yani bu manalarda, اَمَّا الْاَغْنِيَا Zenginlere gelince, مِنْ قَلْمِهِ kavminin zenginlerine, فَكَتْ مَنَا fakat Menahum onları engelliyor, engelledi. Kibruhum, kibir burada fail. O yüzden harekesi ötre. Kibruhum, kibirleri onları engelliyordu. Neden dolayı En Yutiu Nuhen, kibirleri onları Nuh aleyhisselam'a itaat etmelerinden engelliyordu. Ve Şegaleth hum, şegale alı koymak demek. Meşguliyet de buradan gelir şakalethum, envaluhum, onları malları alı koydu ve evladuhum ve çocukları neyden alı koymuş? En yüfekki düşünmekten neyi fil ahireti, ahiret hakkında düşünmekten ve kânû ve onlar şöyle diyorlardı: Nahnu esrâfun, yani bizler ileri gelenleriz şerefli kimseleriz. Eşraf şereflinin çoğul, şerefin çoğulu yani eşraf şerefliler, önde gelenler, ileri gelenler. Bizler seçkinleriz yani. Ve ha ula'il ha ula'i eraziluh. Bunlar ise rezil kimseler. Erazil de rezilin çoğulu. Yani düşük kimseler, alçak kimseler. toplumda düşük görülen kimseler. Bizler ise şerefli kimseleriz. Ve lemme ahum Nuhun Onları davet ettiği zaman, Nuh fail, daanın faili Nuh. İlallâhi, Allah'a Nuh aleyhisselam onları davet ettiği zaman, dediler ki, e leke, akel Sana iman mı edeceğiz? Sana rezil kimseler tabi olmuşken, sana uyanlar düşük kimseler olduğu halde sana mı iman edeceğiz? ve talebu minnuhin istediler talep ettiler minnuhin nuhtam muallisamdan istediler ey yatru de en yatru de yani on heule il mesakin bu miskinleri kovmasını yandan tart etmesini kovmasını tart çıkarmak kovmak demek yatru de heule il mesakin bu miskinleri yoksul kimseleri düşük kimseleri yanından kovmasını talep ettiler. Ve lakinle Nuhen, lakinledeki inne Nuhu nasip etti. Ve lakinle Nuhen Eba, Eba yüz çevirmek kabul etmemek demek. Eba yani kabul etmedi ve kâle ve şöyle dedi: Ma ene bi taridil mu'miniin. Ben iman edecek iman edenleri kovacak değilim. Tarid tarttan geliyor fail yani ismi fail kalıbında fail taret yani kovan kovacak değilim ma ben değilim bir taret el müminin müminleri kovacak değilim inne babi bab kapı demek babi benim kapım muhakkak ki benim kapım leyse babe melikin yani benim kapım bir kral kapısı değil İn ene illa nezirum mubin. İn ene illa nezirum mubin. Muhakkak ki ben e, mubin apaçık. Nezir uyarıcı demek. İnzar eden, uyaran. Apaçık bir uyarıcıyım. Sadece bir uyarıcıyım. Veka... Evet. Kur'an-ı Kerim'de normalde in şart edatıdır ama Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerde hep e, böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de in e, inne gibi evet. İnil hükmü illalillah kavlinde olduğu gibi. Ve kâne Nuhun ya'rifu Nuh biliyordu Aleyhisselam. Enne ha' ulâil mesakine Enne ha' ulayı geçti bak e, mesakin mesakîn çoğul olarak mesakin bu yani miskinler, fakirler muhakkak ki bu fakirler eee iman etmişlerdir, muhlisune ve samimi kimselerdir. İhlas sahibi kimselerdir. Onların böyle olduğunu biliyordu. Yani en burada ne yaptı? E, Masdarlaştırdı. mastarlaştırdı. Kane ya'rifu yani kane nuhun ya'rifu veya kane ya'rifu enne ha ula'il mesakine. Yani buradaki en ne Masdariyet. E, bu fakir, yoksul kimselerin iman etmiş ve ihlaslı, samimi kimseler olduklarını biliyordu. Ve Allah'e, Allah'ın da Allah'ın da, yani yarifunun e, mastarı enne ve ennallâhe yâgdabû izâ turide hâ ulayil mesakin turide meçhul kalıbında burada fu ile vezninde kovulursa eğer bu miskinler eğer kovulursa kovulduğu zaman Allah'ın öfkeleneceğini, gazap edeceğini de biliyordu ve izen izen o halde öyleyse demek ve izen la yensuruhu ehadun o takdirde de yani öyle bir halde de o kimseye yardım etmez destek olmaz yani Allah eğer öfkelenirse izen e, bunun şartiyetini getiriyor öyle olduğu takdirde yani Allah ülkeleri takdirde hiç kimseye yardım etmez. Feqalenuhu nuh dedi ki ve ya kavmi men yansuruni bana kim yardım eder ey kavmim men yansuruni minallahi Allah'a karşı. İn tarat tarat tuhum tarat tu ben kovdum. Eğer kovarsam in burada şart bak intarattuhum onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Allah'a karşı. Minden dolayı. Değil mi? Evet, minden dolayı. Yani Allah'tan yana, Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hucetul Egniai. Yani zenginlerin gerekçesi, mazereti, delili. Hucet gerekçe demek. Kâl el âgniâu zenginler dediler ki, ellesi yedu ilehi Nuhun, leysbi hakkın. Buradaki ellezi yedu ilehi yani Nuhun kendisine davet ettiği şey leysbi hakkın, hakkın, hak değildir. Ve leysbi khairin, hayır da değildir. iyi de değil, hayırlı da değildir. Limaza niçin? Bunun zenginler söylüyorlar. Li enna çünkü biz cırebne tecrübe ettik. Cırebte tecrübe etmek, denedik, tecrübe ettik. Cırebne enna nahnu muakkak biz esabiqune es fi kulli khairin. Muakkak biz esabiqun es öne geçenler demek. Ee, Sibak yarış. Ee, öne geçenleriz. Fi <fî kulli> külü hayrin, her iyilikte, her hayırda öne geçenleriz. Lena bizimdir, bizim bizim içindir. Külü tayyibin. her iyi şey, her hoş, her güzel şey bizim içindir. Minetta ami, yiyeceklerden hoş olanlar. Ve Lena yine bizimdir ney? Külü cemilim minel libasi. Cemil güzel demek, libas elbise demek. Elbiselerden de en güzelleri bizimdir. Ve nasu? fi kulli şey'in lena tebeun. Her konuda insanlar fi kulli şey'in her şeyde her hususta insanlar lena tebeun bize uyarlar, bizi takip ederler. Ve inna muatta ki biz ra'ayna gördük ki ennel hayra muatta ki iyilik hayır la yuhti una yuhti hata burada isabetin zıttıdır. Yani karşıt manası. Bir şey birisine değerse, ona gelirse ona isabet derler. Ona gelmese hata derler. Yani isabet edememek manasında. La yuktiuna ve la yucavizuna. yani e, bizi ıskalamaz yani. Iskalamaz. Hayır, iyilik. Bizi ıskalamaz. Ve la yucavizuna bizi geçmez. Fil medineti, şehirde şehirde bir iyilik olsa e, mutlaka bize ulaşır. Bizi ıskalayıp da geçmez. Onu demek istiyorlar. Felev kane hazet dinu. Felev kane levkane yani şayet e, olsaydı hazet dinu hayran bu dinde bir iyilik olsaydı, iyi bir din olsaydı le etana qabla ha ula mesakini. Bu miskinlerden önce o muhakkak bize gelirdi. hayran ma sebequuna ileyi. Şayet o hayırlı olsaydı, onda bir hayırlı olsaydı, onu alma, ona ulaşma konusunda bizi onlar geçemezlerdi. Levkane <gülüyor> hayran yani bu dinde bir hayır olsaydı, ma sebequuna bizi geride bırakamazlardı onlar ileyhi bu hususta. Davetu Nuh'in. Nuh Aleyhisselam'ın daveti. Ve evet. da'a Nuh'un kavmehu. Ve da'a fi'nin faili Nuh. Mef'ul ise kavmi. O yüzden Nuh ötreli. E, kavmi ise üstünlü. hedefin nasihati. Vaaz'la, aleyküm selamlarım. Çok çalıştı, gayret gösterdi. E, kavmi'ni davet etti ve onlara nasihatte gayret etti, uğraştı. Söyledi: "Ya kâmi, ey kâmi, İni lâkum ben sizin için nizir mübinn, apaçık bir uyarıcıyım. En budullah'e, buradaki en işte o hangi ustada uyarıcı olduğunun mastariyeti En budullah'e, Allah'a ibadet etmeniz, ya, ya. ve tequhu, eti ve etiuhu, yani ondan sakınmanız." ve ona itaat et ve etiuni eti etiuni itaat etmeniz e, kendisine itaat etmeleri yani sanki eee ayetlerin sakın eti un, buradaki kendisine itaat et çağırıyor ve etiuni etiuni gibi yani bu etiuni yani etiun bana itaat etmeniz demek burada yani Allah'tan sakınmanız, Allah'a ibadet etmeniz, bana ise itaat etmeniz ee, konusunda size apaçık bir uyarcım diyor. Yar firulekum min zonubi kum, günahlarınızdan bağışlasın ve yüakhir kum ila ecelim müsemmen ve sizi belli bir müsemmen müsemma e, belirlenmiş demek. Ecelin müsemma Belirlenmiş bir vakit demek. Belirlenmiş bir vakta kadar sizi ertelesin. İnne ecelallahi muhakkak ki Allah'ın o belirlediği vakit. İza e, geldiği zaman, la yuakhiru, ertelenmez. Lev kuntum ta'lemûn, şayet bilirseniz. Keşke bilseydiniz ya da. Keşke bilseydiniz. Allah'ın o belirlediği vakit geldiği zaman ertelenmez. Burada e, şunu kastediyor, yani... Siz itaat edin ki azaba uğramayın. Yani Allah sizden ertelesin. Ee, yani o e, şey sebebiyle Allah'ın verdiği bir musibet sebebiyle ölmeyin de eceliniz neyse e, itaatkar kimseler olarak ölün. Eceliniz geza zaman bu şekilde ölün. Ama siz itaat etmezseniz Allah'ın bir felaketi, azabı üzerinize gelir de ölümünüzün sebebi bu olur. Bunu kastediyor. Ve Allahu habese anhumul matara. Habese tutmak, alıkoymak. Türkçedeki hapis buradan geliyor. Ve Allahu habese anhum onlardan tuttu neyi? El-matara. Matar yağmur. Ee, ve buradan yağmur kelimesi, matar kelimesi mef'ul. Habese'nin mef'ulü ee, o yüzden harekesi üstün. Ve gâdibe aleyhim Evet, sağ olun, sağ olun. Ve onların üzerine onlara gazap etti. öfkelendi Ve kallel harsu. Kalle azaltma. Kalilden geliyor. Kalle azalttı. Hars ekinler demek. Ürünler, mahsuller. Toprağa ekilip de alan mahsuller. Ve kallen neslu. Aleykümselam. Nesil nesilde nesil demek. Yani hayvan nesli, insan nesli hepsini e, kuşatır bu nesil. Yani ürünlerden, mahsullerden azalttığı gibi işte hayvanlarınızdan, çoluk çocuğunuzdan da azaltması, işte onlardan azalttı ve fekale bunun üzerine Nuh Aleyhisselam dedi ki: Ya kavmim ey kavmim in ementum radiyankumullahu eğer iman ederseniz in şart burada. Ementum iman ederseniz radiye ankumullahu Allah sizden razı olur. Radiyenin faili Allah. O yüzden ötreli. Radiye ankumullahu ve zale hazal azabu. Zale zeval demek bir şeyin sonunun gelmesi demek. Zale bu azapta sizin için e, tükenir biter. Son bulur yani. Ve ersele aleykumul emtara üzernize e, yağmurlar emtar matarın çoğulu <gülüyor> ve yine mef'ul, erselenin mevulü Üzerinize yağmurlar gönderir ve barikelekom barike mübarek kılmak bereketli kılmak barikelekom fir rizki rızık hususunda size bereket verir ve evladı ve çocuklar hususunda da ve de anuhun kavmehu. Nuh da afil min faili kavmi ise mef'ulü kavmehu. İllallahi Allah'a çağırdı. İla harficer Ve kale ve onlara dedi ki: ta ela, enla, ela, E ta'rifun Allah'a E la en la e olumsuz soru burada. Elif istifham hemzesi e la yani elle yani, bilmiyor musunuz? Yani Allah'ı bilmiyor musunuz? Ta'rifuunallahi. Allah burada yine mef'ul. Hazihi <gülüyor> ayatullahi. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah'ın delilleridir. Havlekum <gülüyor> etrafınızda. Havl <gülüyor> etraf. Hareket manasına da gelir ama burada haul <gülüyor> etraf manasında havlekum. E la tenzurune ileyha? Tenzurun Bakmıyor musunuz? Bunlara bakmıyor musunuz? Etrafınızda Allah'ın ayetlerini görmüyor, bakmıyor musunuz? Ela tenzurune ile sema i wel ardi ve yere bakmaz mısınız? Ela tenzurune ile şemsi ve kameri güneşe ve aya bakmıyor musunuz? Men halak as semalar gökleri kim yarattı? Ve c al Ayı kıldı. Ne kıldı? Fîhinden nuran, Onda nur kıldı. Aydınlık kıldı. Ve şemse siraca. Onda bir kandil gibi. Aydınlatıcı kıldı. Ve men halakakum. Sizi kim yarattı? Ve ce'ale lekumul arda bisata. Yeryüzünü dümdüz. Bir yaygı gibi. Size kılan kim? Sizi yaratıp da yeryüzünü bir yaygı kılan kim? Ve lakinne kavme fakat Nuh'un kavmi aleyhisselam lem ya'kilu akletmediler. Akletmediler. Lem. Lem geçmiş zaman olumsuz e, edatı. Velakinne kavme nuhin yel, e, hem bir önceki kelime hem bu cümle e, buradaki lakinnedeki inne kavmi mansup yaptı. E, nuhin kavme nuhin, kavmu nuhin yani bu da Mudafı Mudafın olduğu için Nuh kelimesi <gülüyor> esreli. Kavme Nuhin lem yu'minu. Fakat Nuh Aleyhisselam'ın kavmi iman etmediler. Bel bilakis. İza ahum Nuhun ilallahi Nuh Aleyhisselam onları Allah'a davet ettiği zaman. Ce'alu esabi'ahum fi ezanihim. Ce'alu başladılar, yapmaya başladılar. Esabi'ahum parmaklarını. Parmaklarını kulaklarına arzanihim kulaklarına koymaya başladılar. Kulaklarına tıkamaya başladılar parmaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Ve keyfe yefhamu men la yesma. İşitmeyen nasıl anlasın? Ve keyfe nasıl yefhamu anlamak? Men la yesmau men kim kişi? La yesmau işitmeyen. İşitmeyen nasıl anlasın? Ve keyfe yesmau men la yuridu en yesma. Ve keyfe nasıl? yesme işitsin. Men la yuridu istemeyen, en yesma dinlemek istemeyen nasıl işitsin? Evet, dua-u Nuhi.